Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Tema Vakfı her yıl Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü kapsamında hayati tehlikeleri giderek artan hava kirliliğine ve toplumda bu alanda yükselen duyarlılığa dikkat çekerek Önlem alma konusunda çağrıda bulundu. Konuyla ilgili konuşan Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, bu yıl Birleşmiş Milletlerin Dünya Çevre Günü teması hava kirliliği olarak belirlendi. Hava kirliliği Türkiye için de önemli bir sorun teşkil ediyor. Son dönemde hava kirliliği konusunda olan toplumsal hassasiyetin yükseldiği görülüyor. Mart 2018'de yapılan Çevre Bilinci ve Çevre Koruma Araştırması'na göre katılımcıların %68'i yaşadıkları yerde hava kirliliğinin arttığını söylüyor. Ve bu konuyu çevre sorunlarının başında gösteriyor. Hava kirliliğinin bireyler tarafından bu denli hissedilir hale gelmesi durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Ayrıca Vakfımızın Birleşenlerinden olduğu Temiz Hava Hakkı Platformu tarafından Dünya Sağlık Örgütü limitlerine göre yapılan değerlendirmede Türkiye nüfusunun %99,9'u kirli havaya maruz kalıyor. Mayıs ayında yayınlanan hava kirliliği ve sağlık etkileri kara rapora göre ise Türkiye'de 2017 yılında yaşanan ölümlerin %13'ünün hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiği biliniyor. Tüm bunlara rağmen çapı en çok 2,5 mikron olan ve havada asılı halde katı ve sıvı parçacıklardan oluşan ve sağlık etkisi yüksek olan hava kirleticisi yani PM 2,5 için Türkiye'de yasal sınır değeri bulunmuyor. PM 2.5 solunduğunda akciğerlerin içindeki gaz alışverişiyle kana karışabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre PM 2.5 için küresel hava kalitesi endeksi kılavuz değerlerine uyulursa, dünyada her yaş grubunda yılda 2,1 milyon erken ölümün önlenebileceği öngörülüyor, dedi. Enerji üretiminin hava kirliliğinin en önemli kaynağı olduğunu ve termik santrallerinde hava kirletici tesislerin başında geldiğini belirten Deniz Aterç. Hali hazırda 2 kömürlü termik santralinin çalıştığı Elbistan'da 6 yeni kömürlü termik santral yapılması planlanıyor. Eğer bu santraller inşa edilirse hava kalitesinin daha da kötüleşeceği ve işletmede oldukları süre boyunca 32 bin erken ölümün gerçekleşeceği hesaplanıyor. Karar vericileri hava kirliliği konusunda toplumsal hassasiyetleri ve yaşamsal tehlikeleri göz önünde bulundurarak önlem almaya çağırıyoruz dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi önemli bir projeyi imza atıyor. Çiğli'deki katı atık depolama alanının rehabilitasyonu ve atıklardan enerji üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar için beklenen ÇED onayı 15 Mayıs'ta alındı. Eylül ayından itibaren İzmir'de çöpten elektrik üretiminin başlaması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Harmandalı'ndaki çöplerin yerine yemyeşil bir bitki örtüsü olacak. Koku ve kirlilik sorunu bitecek. Atmosfere yayılan gazlar elektrik enerjisine dönüştürülecek. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Geçcen'in de katıldığı toplantıda projeyi değerlendiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yürütülen rehabilitasyon çalışmasıyla sızıntı suyu, koku ve görüntü kirliliği gibi sorunların ...büyük ölçüde ortadan kaldırılacağını söyledi. Çiğli Belediyesi Başkanı Utku Gümrükçü ise... ...eskiden bir sorun olarak algılanan çöpün... ...şimdi alternatif bir enerji kaynağına dönüştüğünü belirtti. Tabii çöp hala bir sorun. Yine rehabilitasyon projesinin kazanımlarından... ...ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olan... ...fiziksel ayırma tesisinin süreç içerisinde kurulup... ...faaliyete geçmesiyle birlikte... ...öncelikle sıfır atık projesine uygun bir çalışma tesisi edilecek. Biogaz tesisinin enerji verimliği de artırılacak. Geri kazanılabilir atıklar değerlendirilerek ekonomiye kazandırılacak. Daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre ile birlikte ülke ekonomisine büyük yarar sağlanacak. Saha bir yandan rekreasyon ihtiyacına cevap verirken bir yandan da pilot ölçekte sera ve tarımsal faaliyetlerle sıfır atık uygulamaları kapsamında atıkların ayrı toplanması, geri dönüşümü, yenilenebilir enerji ve benzeri çevresel konularda öğrencilerin eğitim merkezi odağı haline dönüşerek öğrencilerin ve ilgilerinin ziyaretine açılacak. Tabi sıfır atık esasında hiç çöp üretmemek lazım anlamına geliyor. Yoksa çöp bertaraf tesisleri değil. Aydın'ın Germencik ilçesinin Hıdırbeyli köyünde yapılan çet toplantısı yoğun protestolara sahne oldu. Kapasite arttırımı ve yeni jeotermal enerji santraline dair yapılan toplantı yöre halkının ve yaşam savunucularının protestosuyla başladı. Toplantıya Hıdırbeyli köylülerinin yanı sıra yakın köylerden de yurttaşlar katıldı. Aydın Germencik'te oluyor bütün bunlar. Ve toplantı şirketin hazırlattığı rapor bölge sakinlerin tepkisiyle okutulmadı. Bütün bunlar devam ederken avukat Akın Yakan da mevcut santrallerin bölgeye verdiği zararlara dikkat çekti. Yetkililerden görevlerini yapmalarını talep etti. Avukat Yakan suç duyurusunda bulunduklarını da aktarırken köylüler de toplantıda konuşma yaptı. Bölge sakinleri jeotermal enerji santrali istemediklerine dikkat çekti. Evet, Aydın Germencik'te havamıza, suyumuza, toprağımıza sonuna kadar sahip çıkacağız dediler. Evet, ben Uygar Özesmi ve programımızı derleyen Büşra Yar. Bugünlük sizlere Pozi.org'dan Pozi Mutlu bir haberle veda ediyoruz. Bursa'da Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 2 kızıl geyiği turizmi kapsamında vurulması için ihaleyle satışa çıkarmıştı. İhalenin resmi olarak yayınlanması ve haberin İHA tarafından servis edilmesinin ardından... Doğa Koruma Dernekleri ve Hayvanseverler harekete geçti. Satış öncesi Change.org'da bir kampanya başlatıldı ve avukat Suna Soydaş hazırladığı dilekçeyle ihalenin durdurulması için mahkemeye başvurdu. Soydaşın dilekçesini değerlendiren Bursa İkinci İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurarak geyiklerin ihaleye çıkarılmasına engel oldu. İklim değişikliğine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik